Ferah. Naudü billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihi Allahu fe la ve men yudlil fe la Ve eşhedü en la ilaha illa Allah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allahu selamü aleyhi ve sellem. Evet her zaman olduğu gibi <gülüyor> Kur'an ve sünnetin ışığında ve gölgesinde İslam fıkhını Anlatıyoruz ve 10-13 tane, 15 tane tuvaletin adabını saymıştık. Şu anda bugün inşallah 12 adaptayız. Diyor ki: Adamul İstinjai bil vel azmi. an abihi Reyyatullahu ve anhu قال, Nabiye sallallahu Nabiye sallallahu aleyhi ve sellem Ve bıradı. Ve bıradı. Ve bıradı. Ve bıradı. Ve فقال يبغني أحجاراً أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن رواه البخاري وعن عبد الرحمن بن الأسود رضي الله عنه عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائد فأمرني أن آتيه بثلاث حجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثه فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا ريكس هنا رواه البخاري وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر وعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نهي عن الاستنجاء بالروث والعظم والعظام لأنه زاد زاد إخواننا من الجن كما في حديث مسعود ابن مسعود رضي الله, عنهما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث Vela bil ızaami fe innehu zâdu ikhvanikum minel cinni. Vahu ahmedu alt-tirmidhi ve sahih-ül Burada Allah rahmetliği, kişi tuvaletini yapmak istediği zaman, eğer su yokluğu varsa, aleyküm selam ve berekatuhu. veya sudan sonra mendil gibi şeyler yani taş cinsinden olan başka bir cins yokluğunda taşla temizliğini yapacak olursa, taş da yoksa o zaman mesela kemik veya da revs olduğu zaman ne yapmayacak? Revs ve kemikle yap Revs nedir? Revs hayvanların tezeyi oluyor. Kurutulmuş veya da kurumuş havadan, güneşten kurumuş e, dışkıları. O burada Abu Hurayra'dan radıyallahu ta'ala naklederek diyor ki bir gün diyor Allah Resulü sallallahu takip ederek diyor. Yani tuvaletini yapması için dedi ki ona temizlik yapmak için bana bir şeyler getir. Yani temizleyici şeyler getir. Veya hotta taş getir. Ve la t'atini bi'azm ve la ancak kemik veya tezek cinsinden bir şey bana getirme. Fe ateytu bi ahjarin bi tarafı thiyabi, ay fistanın şeyiyle kenarıyla böyle taşları alıp götürdü. Fa wadatuha ila janbihi yanına bıraktım ve a'radtu anhu, ay orqamu ona arkamı döndüm. Felamma qada اتبa'ahu bihinna Ey, hacetini yaptıktan sonra kendini o ona getirmiş oldum. O taşlar ile ne yaptı? Kendini temizledi. Wan Abdurrahman bin el-Esved an abiye enne sem'a Abdullah yakul ate'en nebi sallallahu aleyhi ve sellem el-ga'it. yine tuvaletini yapmak için ne yapıyor? Daha önceden demiştik ki Ali satt ve selam tuvaletini yapmak istediği zaman ne yapar? Devamlı Evet. Gözden kaybolmak için ey insanların onu görmeyip, tamam mı? Ne yapıyor? Uzaklaşıyor. Ve dikkat ediyorsanız burada Allah ondan önceki hadiste tahdidi etmiyor. Yani sayı tahdidi yapmıyor. Sayı belirtmiyor. Bu hadiste ise sayı belirtiyor. Diyor ki, benim üç tane taş getirme ne yaptı? Bana emir verdi. O da bana söyledi. Fawajet du Ben de aradım, aradım diyor. İki tane taş bulup üçüncüsünü bulamadım. Waltemestu <gülüyor> thalif falam ajidhu. üçüncüsünü arayarak ne yapamam bulamadım. Faaxthu rawtha en faateyto biha. Taş bulamayınca diyor, orada bir tezek buldum diyor. Teze tezey aldım, götürdüm diyor. Faaxth al hajrayn wa alqa rawtha. İki taşı alarak o tezeyine yaptı attı ve kal dedi ki hada riksun ve riks يقابله errics tamam mı ay bu temiz değil haramdır gibisi Ve biz daha önceden anlatmıştık haram ile haram ile ne necis. necis necis yani her necis haramdır demiştik ama her haram necis değildir demiştik bu kaideyi hiç unutmayın. Bu <gülüyor> da <gülüyor> bunu da İmam Bukhari rahimeullah rivayet etti. Cebir'in hadisinde ise kalene ha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an yutamasah bi azmin au bi ba'r." Elbahr devenin veya hatta eee ineyin veya öküzün bu tür şeyler gibi ta, katır matır gibi şeyler. Veya eşek, he. وعلل الرسول صلى الله عليه وسلم سبب نهي عن الاستنجاء بالروث والعظام لانه زاد yani Allah Allahu Teala ve ona iki taş getirip üçüncüsünü bulamayınca yanına tezek getirince niçin onu attı sebebi nedir burada Allah Allahu Teala ve selam ne yapıyor beyan ediyor çünkü diyor kemik ve tezekler diyor cinlerin yemeğidir Tabii cinlerin biliyorsunuz, cinli kafirler var, bir de Müslüman cinniler var. Aynı zamanda Müslümanların kendilerine göre kullandıkları bazı hayvanlar olduğu gibi, binekler veyahut diğer hayvanlar, cinlerin de kendilerine göre ne var? Hayvanları var. İşte er dediği, tezek dediğimiz, onların hayvanlarının tezeyi oluyor, evet. e, yemeği oluyor. Tamam mı? Kemik ise cinlerin, ey Müslümanların, ileride gelecek diğer hadiste, diyor ki Aleyhisselatü üzerinde Allah'ın ismi anılmamış kemikleri yemeyin. Yani mesela, kesilen hayvan, eğer Allah'ın adı üzerinde anılmamışsa, cinler o kemiklerden yemezler. Aynen Müslümanlar gibi. Müslüman, bir hayvan kesilince, o hayvanın hayvanın kesiminde Allah'ın adı anılmıyorsa o zaman o hayvan ne olmuş oluyor? Murdar oluyor. Ey temiz olmuyor. Aynı şekilde cinler demek ki Allah Celle Celaluhu aynı şekilde e, Müslüman insanlar eşitliğinde cinleri de o şekilde ne yapıyor tutuyor. Kema fi hadithu bin Mes'ud radıyallahu anna biyusallahu aleyhi ve sellem kal la testancu bil revsi ve la bil idam fe innehu zade Sakın, tezek ve kemiklerle temizlenmeyin. Ey tuvaletinizi yapmayın. Zira bu iki şey cinlerin yemeğidir. Ey kemikler biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu o kemikleri bir daha giydiriyor. Ondan sonra cinler o kemik üzerinde giydirilen etten faydalanıyorlar. Diğer bir rivayete göre bizzat kemik onların yemeği oluyor. Yalnız İmam Elbani Rahimahullah diyor, Allahu alem diyor, en doğrusu diyor o kemikler giydiriliyor, et giydiriliyor. Ondan sonra o etten faydalanıyorlar. Yalnız Allah Celle Allahu Teala. O kemiklerin üzerinde Allah'ın adı anılmamışsa demek ki Allah Celle Celaluhu Müslümanlara belirttiği gibi ve gösterdiği gibi cinlere de o şekilde göstererek o kemiklerde ne yapıyorlar? Sakınıyorlar. <gülüyor> 13'üsü diyor ki adam رد السلام عند قضاء الحاجه Kişi tuvaletini yapmak istediği zaman yani hamama girmek değil bizzat hacerin üzerinde kişi haceti üzerine oturduğu vakitte bir kişi ona selam verecek olursa o zaman ne yapmaz selamın cevabını vermez. An Umar Ömer'e radıyallahu anhuma en reclen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yabul. Feslem, فلم يرد عليه السلام. Allahu ve Selam oturup tuvaletini yaparken, hacetini yaparken oradan bir kişi geçerek Ali satt ve sellem, Asiye selam verdi. Allah Resulü sallallahu ve sellem ne yaptı orada? Selamın cevabını vermedi. Hacetini, hacetini yaptıktan sonra, yani tuvaletini yaptıktan sonra ne yaptı? Cevabı verdi. Ve biliyorsunuz bu selam e, selam hadisesi Alimler arasında ihtilaflıdır. Bir ilka var, bir de ifşa var. Bazı alimler ilqâ ile İslam e, ifşa arasında fark görmüyorlar. İmam Elbani rahimehullah ve onun çizgisinde veyahut kendisinin çizgilerinde olduğu alimler diyor ki: "Hunak fark beyne'l ilqâ ve beyne'l ifşa." Tamam. F'l ifşa ay tanıdığın, tanımadığın her kişi üzerine ne yapıyorsun. Selam veriyorsun. Kim kimle karşılaşıyorsan, kimin yanından geçiyorsan <gülüyor> ne yapıyorsun? Selam veriyorsun. Hadi ismu ifşa. Ey yaymak. Selamı yaymak. Her an için, her gittiğin yerde, her otur, her kalktığın, geldiğin bu selamı yaymaktır. El ilka ise diyor mesela oraya girdiğin zaman, sen üzerine girdiğin zaman. Mesela diyelim ki bir lokantaya girdin. O zaman orada ne yapman gerekiyor? vermemen gerekiyor ve İmam Erbani Rahim Allah diyor ki el ilkka üstsselam vacibur ve ifşeısselam sünnetim <gülüyor> selamı yaymak diyor sünnettir ancak ilkka vaciptir diyor Yalnız bir Eteir Rahim Allah bümmbez ve daha doğrusu onlardan önceki İslam alimlerin Cumhuru diyorlar ki ister ifşada olsun ister ilkkaada olsun Selam sünnettir. Yani selam vermek sünnettir, vacip değildir. Ancak o kişi selamı verdikten sonra o zaman o kişinin verdiği selamı duyan kişi cevabını vermesi nedir? Vaciptir. İmam Elbani Allah diyor ki, doğrudur diyor, İfşa'nın vermesi sünnettir cevabı farzdır. Ancak ilka diyor, onun cevabı ile selamı verme arasında bir fark yoktur. Niçin? Çünkü her Müslümanın diğer Müslüman üzerinde olan bazı hakları var. Bu haklardan birisi de Allah tarafından ona rahmet okumasıdır diyor. Bu o Müslüman üzerindeki hakkıdır. Çünkü bu bir duadır diyor. O zaman diyor bu selamı verin. Onunla karşılaştığı zaman veya hatta yani kendisi giriyor. Tamam mı? O zaman diyor aynı şekilde bu nedir? Bu vaciptir. Bir de tabii selamın şeyleri var biliyorsunuz. Küçükler büyüklere verir, yürüyenler oturanlara, tamam mı? Binek üzerinde olanlar mesela yürüyenlere ve bu şekilde. Veyahut da onlar oturup gelen gelen şahıslar oturanlara. <gülüyor> Yalnız İmam Nevi rahime Allah el-Mecmu' kitabında diyor ki İslam'da hayırlı şeylerde yarışmak hayırlıdır. Sen beklemeyeceksin işte ben ondan büyüğüm diye. O küçüktür o bana selam versin diyor. Sen orada diyor ne yapacaksın? Müslüman kardeşini gördüğüm zaman hemen onun önüne alarak sen ona selam vereceksin. ikiniz. ama sen oturuyorsan o zaman selamın vermesi gereken o kişidir. Vermedi hocam. Vermedi. Mesela İmam Elbani'nin çizgisine göre o kişi günahkardır. Vermedirebilir. Otur. Yok, oturan bir kişi selam veremez. Bilmez. Yok. Ama ikisi karşılaşıyor. Tamam mı? Şöyle ben kapıdan giriyorum, Birisi de buradan geliyor. Ha, o zaman ben mesela 60 yaşındayım. Gelen şahıs 40 yaşındadır. Ben ondan yaşlıyım diye beklemeyeceğim işte ben yaşlıyım o küçüktür bana selam versin. Yok. Ben burada ne yapmam gerekiyor? Hayırda yarışarak ben hemen sevabı almak istiyorum. Çünkü kim daha önce verirse o o sevaba daha çok nail oluyor diğerine nazaran. <gülüyor> Günümüzde zannedersem ayakta olanın oturana selam vermesi gibi arayanın telefonla arayanın da e, aradığı kimseye selam vermesine o şekilde yorumluyorlar. Ee, şimdi diyelim ki mesela sen telefonu açtın çağırıyor ben diyorum ki selamun aleyküm. İmam Elbani ve öğrencileri Hı. diyor ki bu doğru değildir. Çünkü arayan kimdir? kendisidir. Evet. Sen ne'im diyeceksin veyahut da efendim diyeceksin. Yani demeyeceksin السلامu aleykum. Çünkü seni arayan, yani Ustadım buyurduğu gibi, seni seni arayan, senin üzerine gelen gibidir, kapını <gülüyor> çalan gibidir veyahut da evine giren gibidir, tamam mı? Veyahut da <gülüyor> e, seninle karşılaşan gibidir. Dolayısıyla şahsa düşen görev, yani İslam İslam'ın adabından nedir? Sen ne'im diyeceksin. Yani aleyküm diye sen ona ibtida etmeyeceksin. Kendisi ibtida etmesi. Tıpkı demin söylediği gibi. Ben oturuyorum bir kişi içeri geldi. Ben orada yaş far şeyini oh, yapmayacağım. Yani ben, ben niç ben oturuyorum. Asıl itibarı yani, asıl itibarıyla esas selamın verilmesi o kişiye düşer. Burada oturan bir kişi bazı Hindistan'dan bazı şahıslar, Bangladeş'ler mesela ne sen mesela diyelim ki memursun, müdürsün gibi böyle ee, üzerine girdiği zaman kendisi oturmasına ama diyor ki eselamu aleykum. <gülüyor> <gülüyor> ama cehalet olduğu için tabi yani onlar mazurdur çünkü bilmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bundan dolayı doğrusu Müslüman'ın düşen görev dininde dininde fakih olması ve özellikle özellikle onun için gerekli olan şeylerde ilk önce farzayin olan ilimlerde, ondan sonra nafile olan şeylerde. Hani bu kişi bu tür şeylerin farkında veya bilgisinde olursa bunu yapmaz. Tamam mı? İşte Müslüman'a düşen görev burada nedir? Dinde, dininde kendisiyle, çoluk çocuğuyla veyahut insanlarla ortaklaşa olan noktalarda bilinçli olmasıdır. İşte burada... Ee, neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kişiye cevap vermedi? Çünkü tam hacetin üzerindeyken Allah'ın adını anlayacağından dolayı ve Allah Celle Celalü adını o oturuş şeklinde Allah'ın adını anmak nahoştur. Yani güzel değildir. İşte bundan dolayı bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Cevap vermedi. Burada alimler bunu tartışmışlar. Acaba bu Haram olduğundan dolayı mı cevap vermedi? Yoksa mustahap olduğundan dolayı mıdır? İbn-i Hazm Rahim Allah biliyorsunuz yani zahiri mezhebine mensup olduğu, Devamlı nasların zahirine göre amel ediyor. İbn-i Hazm Rahim Allah diyor ki e, o an için diyor o selamın cevabını vermek diyor haramdır diyor. Tamam mı? Diğer alimlerini yani İslam cumhuru olan alimler diyorlar ki hayır haram değildir ama mekruhtur. Diyor ki İbn Hazm alimlerin diyor alışkanlık olan adetleri haram kelimesi mekruh kelimesini kullandıkları zaman diyor tahriymen diye kast ediyorlar diyor. Ama son alimler ne yapmışlar demişler ki hayır bir tenzihen mekruh var bir de tahriymen te mekruh var. Ve özellikle özellikle Hanefi fukahası bu iki kavram üzerine çok duruyorlar. Tenzihen mekruh, tahrimen mekruh. Ebn Hazm diyor ki, böyle bir usul yoktur diyor. Böyle bir ayrım yoktur diyor. Yani Ahmet bin Hembel ve ondan önceki alimler bu mekruh kerahat kelimesini kullandıkları zaman tahrimi kastediyorlar. Şimdi diyorlar ki mesela Ebn Uthamir Rahimahullah, Zaten Mustaqna'da diyor ki, yani Ebn Hazm Rahimahullah diyor, bu onun adetidir diyor. Genelde devamlı nasların açık şeklinde baktığı için diyor, biraz diyor yani İslam'ın çizgisinden dışarı çıktı diyor bu konuda. Ama doğrusu diyor, haram olduğuna dair diye diyemeyiz. Çünkü bazı alimler demişler ki, kişi hamamda ise zaruri olursa konuşabilir. Yani haceti üzerinde. Zaruri ise konuşabilir. Zaruri değilse Konuşmaması gerek. Ve burada artık bu çağdaş alimlerin kavramlarına göre yani tenzihen mekruhtür. Tahirimen mekruh değildir. Yani Öbün Hezm'in meseleye yaklaştığı gibi değil. İslam alimlerinin cumhurunun yaklaştığı gibidir. Vallahu alem. <gülüyor> o zaman böyle bir şey olduğu zaman özellikle evin içinde kişi mesela banyoya girdi ve o an için tam tuvaletin üzerinde otururken mesela evin içinde hakikaten öyle bir şey oldu ki yani mutlaka konuşması gerekiyor mesela kızı, hanımı, çocuğu mesela ee, o zaman baktı evet. ki mesela zorunlu bir şeyse o zaman o an o için he o zaman o şeyde konuşmakta bir be is yoktur diyorlar alimler. Ve biliyorsunuz zaruri olan şeylerde zaruri olan şeylerde yani bu fıkıh anlayışı oluşuyor. Bu fıkhın anlayışını herkes biliyor mu? Herkes bilmiyor. Peki ne yapmak lazım? O zaman kişi kendini ve Müslümanlarla ortak noktalı olan şeylerde öğrenmesi şarttır demişler alimler. Ve özellikle farz-ı ayn olan ilimde. <gülüyor> Tıpkı Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi diyor ki talabul ilmi farizatun ala Kulli muslimin. Bazı şahıslar bir ziyadeyi eklek, ekleyerek diyorlar ki talab-ül ilmi faridatun ale kulli muslimin ve muslimetin. Halbuki hadiste oradaki muslimetin lafızı yoktur. Bazı şahıslar onu parantez açarak oluşturmuşlar. Ondan sonra daha başka şahıslar bu hadisleri nakil yaparken hı hı. o parantezi koymamışlar. O parantezi açınca, <gülüyor> e, kaldırınca o lafız bizzat nereden oluyor? <gülüyor> hadisin kendisinden gözüküyor. <gülüyor> <Evet>. Dolayısıyla burada <gülüyor> herkes bu hadisin bu lafzın bu hadisten olduğunu çıkaramayacağından dolayı ancak bu ilimle mutahassıs veyahut da bu ilimde bilgisi olan kişiler bu tür şeyler ortaya çıkaracağından dolayı o zaman Müslümana düşen görev özellikle hadis kitaplarında genelde tahkik edilmiş hadis kitapları okumak lazım. Bazı muhakkikler tarafından örneğin bir İmam Elvani gibi Şuaib Arnavut veyahut Abdülkadir Arnavut Şeyh Ahmed Şakir bu gibi Şuaib şey, Arnavut veyahut da İmam Rahim Allah <gülüyor> ve şimdi bizim yani bildiğimiz ve bilmediğimiz birçok muhakkikler var. İşte bizim gibi bir şahıs tahkik edilmiş kitabı aldığı zaman o zaman bu tür hatalar farkında varacak. Çünkü <gülüyor> dipnotta haşiye diyorlar Arapça'da. Notta ne yapıyor? Belirtiyor. Bazı şahıslar haşiye açmıyor. Hemen Satırdan sonra beyan ediyor. Bazı şahıslar da dipnot yaparak orada <gülüyor> bu lafzanın vehutta zayıf mıdır, nedir, şudur, budur. Burada olan şeyleri ne yapıyorlar? Belirtiyorlar. <gülüyor> ha, o zaman her Müslüman kadına ve Müslüman erkeğe ve biliyorsunuz İslam kelimesi genel olarak mesela ya eyyühellezine amenü denildiği zaman burada bütün ayetlerin tefsirine ve müfessirlerine kitaplarına baktığımız zaman burada erkekler ve kadınlar kastediliyor. Bu hadiste de talabul ilmi faridatun ale kulli muslimin dediği zaman kadınlar da bunun içine giriyor. Ama o el ve muslimat lafızası Ali satt ve selam'ın sözünden değil. Dediğim gibi bazı şahıslar bizim gibi eee şahısların erhamukallah e, hani sadece Müslüman erkekler kastedilmemesi için ne yapmış? Parantez atmış zamanla daha başka şahsa bunu nakil yaparken çıkmış ve bu el muslima hadisesi lafzı hadisten değildir. Doğrusu el ona bu kadın kadınlar da ne yapıyor? Bu kısma giriyor. Yani İslam'ın kısmına giriyor. O zaman her Müslüman erkek ve her Müslüman kadın el ve özellikle babalar. Çünkü diyor ki sallallahu ve sellem kullukum rah ve kullukum mesulun al ra'iyeti. Hepiniz çobansınız. Tamam mı? Ve hepiniz Başım, güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Ve özellikle babalar. Babaların yokluğunda babaların yokluğunda bu görevi kim teslim alıyor? Anneler. O zaman annenin de tıpkı devletlerde veyahut da iş yerlerinde başkan başkan yardımcısı kadın da erkeğin yardımcısıdır. Babanın yokluğunda kadın bu tür şeyler üzerinde düşer. Çünkü kadın Çocuk, çoluk çocuğuyla evde babadan daha çok karışımlı olduğu için Erhamukallah. O zaman ne yapacak? Baba dışarıda yani diş işlerle meşgul olduğu için kadın bu tür şeylerde çocukların terbiyesi üzerinde ne yapacak? Duracak. Bu tür şeyleri gö gösterecek. Ve özellikle farz aynı olan şeylerde. Ve an el قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأه ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة رواه أبو داود والنسائي والدارمي وإمام الباني رحمه الله بو حديث صحيح لن يعطي تحقيق دير برضى دير كي el muhacer ibn qafad radiyallahu anhu yrki انه أتى السلام وهو yani bu sahabi radiyallahu an ali satt ve selam yaparken onun yanından geçti feselama aleyhi ya yerd aleyhi selam bu sahabe anas selam verirken ali satt selamın cevabını vermedi burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar yani resul sahabe bu şahıs yani Aleyhisselatü Vesselam cevap vermediyse mutlaka burada, biliyor ki burada mutlaka bir hikmet var. Gel ki gelelim bizim gibi insanlar, bir kişi bir kişiye selam verdiği zaman veya da çağırıp cevap vermediği zaman biz hemen art niyetli davranarak bak bu adam bana kibirleniyor gibisi. veya da beni küçümsüyor, benim bana muhatap olmuyor, selamı vermiyor, çağırıyor, micabet etmiyor gibisi. Şeyler yani art niyetli şeyler, yani hemen şeytan vesvese yapıyor. Ve ondan sonra bu iki kişi veyahut da bu şahıs ile şahıslar arasında ne yapıyor? Fitne yapıyor. Müslüman devamlı bu konuda hüsnü niyetli olması gerekiyor. İster iş esnasında olsun, tamam mı? İster arkadaşlar, dostlar arasında olsun. Çünkü o an için işitmeyebilir. Sen birisiyle konuşuyorsun. Daha o da başka birisiyle konuşurken sen onunla muhatap oluyorsun. O an için belki senin o konuşmana dikkat etmemiştir ve sana cevap vermedi. Ha, o zaman Müslüman ne yapacak burada? Hüsnü niyetli olması gerekiyor. Ha, bana ben bana iltifat etmiyor gibi suizan yapmamak lazım. Ve biliyorsunuz zanın çoğu nedir? Yalandır. Evet. Felem yarat aleyhi hatta tavadda. ve vesselam tuvaletini yaptıktan sonra tamam mı? Eçişini yaptıktan sonra kalkıyor. Ondan sonra abdestini alıyor. Thumma a'tezara aleyhi. Dikkat ediniz. Ha, böyle yani aleyhisselatü ona hatırını Hoş görmek için dedi ki yani kusura bakma sen o an için sen bana selam verdiğim zaman işte ben hacetimi yapıyordum. Tamam mı? Bundan dolayı ben sana cevap vermedim. Ondan sonra ne yapıyor? Ona cevap veriyor. Burada şunu alıyoruz. Yani terbiye yönden, tavazu yönden şunu anlıyoruz. İki kardeş birbirleriyle muhatap olurken veyahut da şahıs diye şahıslarla ne yapar mesela anlamadıysa soru soruyor mesela ve bu oluyor çok oluyor. Özellikle söhbetler arasında şahıs yani ders yapan kişiye soru soruyor. Bakıyorsun ki ders yapan kişi başka bir şeyle meşgul olduğu için o soruyu ne yapmıyor? Yani cevaplandırmıyor. Cevaplandırmıyor derken bu demek değildir ki yani ben ona veyahut da o kişi diğerine iltifat etmiyor veyahut da itibar etmiyor. Belki o an için konuyu dağıtmaması için dağıtmaması için veyahut da konuşmayı kesmemesi için bakıyorsun ki o an için iltifat etmiyor veyahut cevap vermiyor. Dersine devam ediyor. Sonradan onu aklından noktalaşıyor. Ondan sonra diyor ki işte siz soru sormuştunuz veyahut da selam vermiştiniz veyahut da şöyle söylemiştiniz. İşte bundan dolayı ben ne yapmadım size cevap vermedim. Buyurun ne diyorsunuz gibisi. Selamünaleyküm selam veyahut da önemli bir şey soruyorsa ne yapacak? Orada etizarını göstererek cevap verecek ki o karşıdaki şahsa şeytan vesvese yapmasın. Çünkü şeytan insan oğlunun en büyük düşmanıdır. İki kişi hatta iki kişi iki kişi arasında yani zirveye çıkmış bir sevgiyi o iki kişinin arasını ayırmak için devamlı ne yapıyor? Bu vesveseleri yapıyor. Onun için iblis öyle şeytanlar tahsis etmiş ki o şeytanların devamlı evde karı ve kocanın arasını açmak için. Çünkü yani karı koca birbirlerini çok severler. ve evde Çünkü karı koca arasında küskünlük olduğu zaman bütün ev halkı arasında küskünlük doğar. Karı koca küstükleri zaman birbirleriyle sanki o ev tamamen dilsiz oldu. Herkes dilsiz oluyor. Ve burada ne oluyor? Burada çocuklar anne ve babadan etkileniyorlar. Çünkü bu bir terbiyedir. Yarın bugün o da mesela evleneceği bir kadınla aynı o şekilde çünkü aynı dönüyor. ediniyor. Hani televizyon gibi anne babadan ne görüyorsa aynen onları, onlar o şeyler ona tesir ediyor. İşte iblis, iblis'e bu tür şeylere vermemek lazım. Yani bu tür vesveselere meydan vermemek lazım. Müslüman, devamlı husnu niyetli olması gerekiyor. Yani biz özellikle özellikle davetçiler birbirleriyle veya da ilim talebeleri birbirleriyle veya alimler birbirleriyle, yani bu konuda e, çok dikkat, dikkatli olmaları gerekiyor. Suizandan tamamen uzaklaşıp devamlı husnu niyetli ol, olmak lazım. Ondan sonra diyor ki, ''İnni karihtu azkır Allah azze ve cel illa ala tuhur'' Burada alimler bu hadisi konuşurken veyahut da kitaplarda birbirleriyle tartışırken bazı şahıslara demişler ki Buradaki karihtu kelimesi tahrimen mekruhtür demişler İbn-i Hazm'in fıkhına göre. Sonraki diğer alimler buradaki kerihdu ve özellikle Hanefi fukası İmam es-Saraksı rahimehullah bu diyor bizim içtihadımızın en doğru olduğuna dair işte bu tür hadislerden diyor hemen ne yapıyoruz diyor ifade edebiliyoruz. Çünkü Ali satt ve selam tamam mı? Ab abdestsiz kalacak olan kişinin haram işlediğini asla demek istemiyor. Çünkü abdestsiz kalmak haram değildir. Ancak namaz kılmak istediği zaman, tavaf yapmak istediği zaman veyahut da bazı alimlerin bazı alimlerin iştihatlarına göre Kur'an okumak istediği zaman abdestsiz <gülüyor> okumak veya da namaz kılmak, tavaf etmek haramdır. Ama bu tür ibadetler yapılmayacağı zaman abdestsiz kalmakta bir beis yoktur. Yani haram değildir. Ama devamlı abdestli kalmak en faziletlidir. Ve burada tu kelimesi işte İmam Eserreğsi Rahim Abdullah diyor ki Buradaki kerihtu ey tenzihen mekruhtur. Aleyhisselatü vesselam Resul olduğu için Aleyhisselatü vesselam ve o bizim örneğimiz ve kudretimiz olduğu için ve özellikle ilim talebeleri, davetçiler devamlı neye, neye dikkat etmeleri gerekiyor? Ellerinden geldiği kadar devamlı abdestli olmaya çalışmaları gerekiyor. Bu en eftalı ve abdestli olan bir kişi Aleyhisselatü bir hadiste diyor ki ancak tam manasıyla kamil imana sahip olan bir kişi devamlı abdest, abdestli olmaya çalışır diyor. Yoksa burada Kerihtu kelimesi, ey haram olduğundan dolayı, ey abdestsiz kalmak haram olduğundan dolayı ben sana cevap vermedik anlamına gelmiyor. Bunu iyi şey yapmak lazım. Bazen bu tür kelimeler böyle hadislerde geçiyor. İşte bu tür ihtilafları bilmeyen bir kişi ve özellikle Ebn Hazm'in fıkhından nasibini alan bir kişi hemen bu tür şeylere ne yapabilir? Kapılabilir. Ev kâle ala tahâretin. 14.'sü en yaqul indal khuruci minal khala' gufranek. <Gülüyor> Daha önceden da demiştik sº ki bir kişi tuvalete girmek istediği zaman sol ayakla girerek diyecek ki eûzu billahi ve'ûtu bir ribate göre Allahumma inni eûzu bike minel hubsi vel khabaisi. Diğer bir hadiste bir hadis var biliyorsunuz ve bu alimler hadis uleması diyorlar ki bu hadis zayıftır. Hangisidir? Bismillahirrahmanirrahim eûzu billahi minel hubsi vel khabaisi. Bu lafız ile hadis zayıftır. Ancak başka bir hadis, sahih olan bir hadis diyor ki kişi ile cinler arasında sütre olan şey nedir? Bismillah'tir. Ve burada bazı şahıslar tuvalete girmek istedikleri zaman İslam fıkhından nasibini almayan şahıslar Bismillah kelimesini R-Rahim diyerek tuvalete giriyorlar. Ve bu hakikaten yanlıştır. Ve yine aynı şekilde yemek yiyerken bismillahirrahmanirrahim yemek yiyor, bismillahirrahmanirrahim su içiyor, bismillahirrahmanirrahim e, evden dışarıdan e, eve girdiği zaman veyahut da dışarıdan, dışarıdan iç, e, dışarıya çıkacağı zaman devamlı bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim veya da elbise giyeceği zaman, ayakkabı giyeceği zaman veyahut da mescide gireceği zaman, tamam mı? Bazı şahıslar mescide gireceği zaman bismillahirrahmanirrahim, assalatu vesselamu ala rasulullah gibisi. Burada Bismillahirrahmanirrahim bu tür yerlerde yeri değildir. Bismillahirrahmanirrahim yeri var biliyorsunuz ve Allah Celle Celaluhu bu besmeleyi bir sure ile diğer sure diğer süren arasını ayırmak için ne yapmıştır? Allah Celle Celaluhu bunu emretmiştir. Ve bu besmele üzerinde özellikle Fatiha suresinde İslam fukahası ihtilafa düşmüşler. Şafii fukahası bu Bismillahirrahmanirrahim yüzde yüz Fatiha suresinden bir ayettir. Ve her kim namaz kılmak istediği zaman özellikle cehren Yahutta sırran bu Fatiha'yı okumak istediği zaman Besmele'yi okumazsa onun namazı nedir? Batıldır. Çünkü Fatiha nedir? Fatiha okumak rükündür. Fatiha okumak rükün olduğu için Bismillahirrahmanirrahim ondan bir ayet olduğu için Elhamdülillahi Rabbi Alemin deyip onu söylemezse o zaman ne yapmış olur? Eksik bir ayet okumuş olur. Eksik ayet olunca Fatiha suresinde o zaman namazı batıldır. Ve biliyorsunuz bu e, Fatiha suresinde bir ittifak yedi ayettir. Ancak başlangıcı Bismillahirrahmanirrahim midir? Yoksa Elhamdülillahi Rabbil Alemin midir? Orada ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki Bismillahirrahmanirrahim her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de yazılış itibariyle Fatiha'nın birinci ayeti sayılıyorsa da asıl itibariyle hüküm bakımından, babından o ayet değildir. Ama tasnif itibariyle bir ayet olarak kabul edilmiştir. Tamam mı? Ve elhamdülillahi rabbil alemin bir ayet. ar rahim bir ayet. Maliki bir ayet. İyâke na'budu ve iyâke nesta'in bir ayet. Ehdine sıratı müstakim bir ayet. Sıratel lezîne aleyhim bir ayet. Tamam mı? Gayril mağdubi aleyhim bir ayet. O zaman Bismillahirrahmanirrahim dışında kalarak böylece oldu yedi ayet. Diğer alimlere göre, özellikle şafiilere göre, Bismillahirrahmanirrahim bir ayet. Oradaki gayrı mağdubiyi orada ayet saymıyorlar. Hepsini bir ayet sayıyorlar. Hepsini bir ayet sayarken yine ne olmuş oluyor? Yedi. Yine yedi ayet yedi, bulun, evet. olmuş oluyor. Yedi ayette olmakta ittifak etmişler. Ancak Bismillahirrahmanirrahim ile en ham te alem gayrı oradaki ayet ayrı, müstakil bir ayet midir? Yoksa ondan bir ayet midir? O burada ihtilafa düşmüşler. Vallahu alem bu konuda yani en doğrusu cumhurun görüşüdür. Ey Şaf imamü şafii rahimallah ile onun ashabı bu konuda ne yapmışlardır? Hata etmişlerdir. Bütün müfessiller, bütün hadis âlimaları ve imamü şafii rahimallah biliyorsunuz yani aynı zamanda büyük muhaddis idi ve ilk usul fıkhını oluşturan bir alim olmakla beraber. Ve e, İslam tarihi içerisinde yani en çok konuşulan alim. Maslar üzerinde. Ve hatta İmam Elbani'ye soru sorulduğu zaman yani ille de bir kişi mezhep taklit etmesi gerekiyorsa bu mezhepler içerisinde hangi mezhebi tavsiye edersiniz? Diyor ki İmam-ı Şafiyer'in mezhebini tavsiye ediyor. İmam Elbani ille de bir kişi mezhep taklit etmek istiyorsa diyor ki tavsiye edeceğim diyor. İmam Şafii'nin mezhebidir. Çünkü İmam-ı İmam Şafii'nin İmam Şafi mezhebi iki tane kavli var. İmam Ahmed bin Hanbel'in çok kavilleri var. İmam Malik yine o şekilde. İmam-ı Hanife biliyorsunuz raya göre yani içtihadı ve kıyasa göre çok şey yapıyor, önem veriyor. O zaman diyor yani yani en çok isabet eden diyor İmam-ı Şafii. Vallahiu Bu diyor benim içtihadımdır diyor. Yani İmam Elbani'nin bu kendisinin bir içtihadıdır. İsabet edersem Allah'tandır, hata edersem diyor bu benim nefsimdendir diyor ve orada istiğfar ediyor. Kendisi Allah rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim söylesek, sessiz olduğunda. Nerede? Namazlarda. İşte işte Burada Ahmed bin Hanbel rahimehullah nikten kavli var. Maalesef şiddet burada ki hanbeliler bunu yerine getirmiyorlar ve dikkat ediyorsanız devamlı besmeleyi sırran okuyorlar. Çünkü biliyorsunuz hembelidirler. Hembeli olmayıp müstehit olan alimler örneğin bin Üthaymin gibi bin Baz gibi rahimallah, ee, yani her ne kadar bu konuda söylüyorlarsa da ikinci kavlini itibar etmiyorlar çünkü o diğer kavli daha çok kuvvetli görüyorlar. Ve Ahmed bin Hamid rahimallah diyor ki, yani bazen diyor cehren okunur, bazen sırren okunur diyor. Niçin insanların bu konuda bu ihtilaflardan haber haberleri olması için diyor. Bu Müslümanların diyor bu tür şeylerden ihtilaflardan haberleri olmadığı zaman diyor. Bazı şahıslar bazı şahıslar bu şekilde yaptıklarını gördükleri zaman diyor. Bu tür ufak tefek ihtilaflardan dolayı birbirlerine düşman kesilebilirler diyor. Ve diyor ki burada yani her ne kadar biz İmam-ı Şafii'nin burada hata hata ettiğini iman ediyorsak da selam, tamam. tamam mı? Aleykümselam. Aleykümselam. Tamam. Fazilet babından diyor bazen Bazen diyor imam cemaatına ne yapar? Cehren okur. Tamam mı? Allahu alem yani en doğrusu böyledir. Mesela tıpkı bitir gibi biliyorsunuz bitir. Allahu celle ve selam. Bazen kunut yapmış, bazen yapmamış. Ve Hanbeliler devamlı bütün sene boyu kunutun yapılmasını söylüyorlar. Hanefiler günü o şekilde. Şafiiler Ramazan'ın 15'inden sonra kunutu görüyorlar. Ondan önceki günlerde kunutu görmüyorlar. Diğer sene içerisinde sene boyu Şafii'ler fecir namazında kunutu görüyorlar. burada İmam Elbani Rahimallah diyor ki Müslüman'a düşen görev diyor. Ali Satt ve Selam'ın yaptığı şeyleri bazen yapıp bazen yapmamaktır. Tamam mı? Yani mesela ileride geleceği gibi inşallah bu burada namazda mesela bazı bazen her tekbirde ellerini kaldırmıştır. Tamam mı? Bazen kaldırmamıştır. Bazen sucutta, iken İkinci sucuda kalktığı zaman ikinci sucuda gidecek ya, orada bazen ellerini kaldırmıştır. Aleyhisselatü Selam bazen sallamış, bazen sallamamış. Tamam mı? Bazen şöyle yapmış, bazen halka yapmış. Aleyhisselatü vesselam, bu tür şeylerin sünnetlerini, değişik sünnetlerini diyor İmam Elbani, en doğrusu diyor, onun yaptığı gibi yapmaktır. Çünkü o sünnetle amel etmek, o sünnete isabet etmek diyor, o sünnetin sevabını almak demektir. Yani diyor ki, devamlı bir mezhebe bağlı kalarak, diğer ve Selam'ın sünnetinden yüz çevirmek diyor, bu taassuplığı oluşturur diyor i̇mam Elbani Rahimavullahi. Tamam mı? Onun için i̇mam Elbani Rahimavullahi bu konuda çizgide diğer alimlere nazaran çok apayrı bir yani e, e, e, e, e, Yok yani Mümeyyez deniliyor. Mümeyyez ne demektir Türkçesi? Öfem, özellik. He, onun özelliklerinden yani. Yasın. Tamam mı? Bu da İmam Elbani'nin özelliklerinden birisidir. Hakikaten. Yani e, baktığınız zaman hakikaten bakıyorsunuz ki gerçekten tam selefin çizgisine göre hareket etmek istiyor. Ve özellikle ilim talebelerine düşen göre budur. Hele hele İmam ise, cami İmam ise. El burada, yani tuvalete girmek istediği zaman Bismillahirrahmanirrahim dememesi gerekiyor. Çünkü onun yeri değildir. Tıpkı mesela Fatiha'nın yerinde Fatiha'nın yerinde teşehudu okuyamayız. Çünkü onun yeri değildir. Teşehudun yerinde Fatiha'yı da okumayız. Çünkü onun yeri değildir. Her şeyin bir yeri var. Dolayısıyla ibadetleri yerinde kullanmak en doğrusudur. Ibadeti yerinde kullanmamak bu nedir? Bu bidaattır. Ve bu bidaatlar biliyorsunuz zamanla küçük şirke küçük şirkte büyük şirke vesile olur. Ha, o zaman Kişi elinden geldiği kadar bu konuda dinini öğrenerek Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bilerek ve Vesselam'a tabi olmak lazım. Onun için bir kişi Kur'an-ı Kerim'in ortasından tecvid kitaplarına bakıyoruz. Tecvid alimleri diyor ki süre başlarında kişi o Kur'an okumak istediği zaman Bismillahirrahmanirrahimdir. Ama diyor ortadan başladığı zaman diyor dilerse Adubillahimineşşeytanirracimdir. Dilerse Bismillahirrahmanirrahimdir. İmam Elbani Rahim Allah diyor hayır öyle değildir diyor ve Selam hiçbir zaman Kur'an okumak istediği zaman ortadan hiçbir zaman Bismillahirrahmanirrahim'i zikretmemiştir. Kesinlikle. Devamlı istiazeyi getirmiştir. Ama süreyi baştan okuyacağı zaman o zaman ilk okuduğu zaman istiaza besmele ondan sonraki süreler devam ediyorsa istiazeyi getirmez sadece besmeleyi getirir. Onun için bu tür şeylerde dikkatli olmak lazım. Hı. Tuvalete girmek, yemek yemeyeceğimiz zaman Bismillahirrahmanirrahim değil. Burada besmeleden anlaşılan Bismillah. A'udhu minel kubzi vel kabayeti. İşte oradaki Bismillah. A'udhu minel kubzi vel kabayeti. Hadisi zayıftır. Ancak cinler ile kişi arasında tuvaletini yapa, yaptığı zaman ne, sütre nedir? Koruculuk nedir? Bismillah. Kalkan nedir? Bismillah'tir. O zaman gireceği zaman Bismillah. A'udhu minel kubzi vel kabayeti. Çıkacağı zaman... Hadiste geldiği gibi diyecek ki ''Ghufranak'' Tamam <gülüyor> Bir hadis var. O da zayıftır. Bu ''Ghufranak'' hadisinden sonra diyorlar ki ''Elhamdülillahilllezî eذهbe annil eze'' Hadisi. Bu da ''Ve'afani'' Bu hadis zayıftır. Tamam Bu hadis zayıftır. Yani kişi eğer bunu ezberlediyse bundan haberdarsa Tuvaletten çıkacağız zaman bunu ne yapmasın söylemesin sadece gufran eklemesi yeterlidir sünnet budur yani sünnet olan budur. Kendine Nebi sallallahu aleyhi sellem bitiriyoruz ise 15 tane bitiyor. bitireceğiz. Kendine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "İza haraca min khala gufranek." Rabahu el Buhari fi sahihi. Yalnız bundan önceki derslerimizde biz bir şey söylemiştik. Eğer hatırlıyorsanız demiştik ki Kişi tuvaletini yapmak istediği zaman arkasını ve önünü tuvaletin kıbleye çevirmesi nedir? Alimler burada ihtilaf etmişler demiştik. Burada eğer diyor ki, Abu Eyyub Abu el-Ensari diyor, Şam'a gittiğimiz zaman ticaretten dolayı diyor, Tuvaletimizi yapmak istedik, tuvaletlere girdik, baktık ki tuvaletler kıbleye yönelik yapılmış. O zaman biz diyor, burada ne yapıyoruz, ne yaptık diyor? Nenharifu anel kible ve ıza kharacna minel halâ Estagfirullah ve estağfirullah ve etûbü ile. Burada estağfirullah kelimesi eğer kıbleye doğru yapıldıysa orada inhiraf edince burada yani gufrane dışında ayrı bir istiğfardır arkadaşlar. Buna da iyi dikkat etmek lazım. Bu her an için söylenecek olan bir sözdür. Gufranek. Ama eğer yönü kıbleye dönük değilse o zaman estağfirullah el ve ile ve estağfirullah demesi sünnete aykırıdır. Tıpkı orada elhamdülillahi leziyathebe anil ade hadisi gibi. Yani onu il ilave etmeye gerek yoktur. Eğer kibleye yönelikse ve ille de kibleye doğru mesela özellikle bu e, Hrist Hristiyanların veya ta'al faranka tuvaletleri olduğu zaman yani hiç inhiraf yapamıyorsun. Mutlaka yüzde yüz kibleye doğru olman gerekiyor. Tamam mı? <gülüyor> Çok zor oluyor mesela orada ne yapacaksın işte çıktıktan sonra orada Allah'a ne yapacaksın istihbar edeceksin. Ama eğer tuvalet normal olarak işte kıble kibleye ters bir çevredeyse o zaman bu estağfirullah kelimesini sözünü söylemek doğru değildir. Söylemek bidattır. Bu tür şeylere çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor.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 On beşincisi, on, beşinci on beşincisi bir on bir adab kaldı. On diyor ki, hadi, hadi. yedi bil ardi ba'del istince. Delkul yedi bil ardi ba'del istince. Ey kişi tuvaletini ve özellikle dışkısını yaptığı zaman. Çünkü biliyorsunuz dışkı birçok çeşit yemeklerden olduğu için, tamam mı? o dışkı kokumsu oluyor. Dolayısıyla oh. öyle anlar oluyor ki o dışkının kokusu ancak toprağa veya o da sabunla yıkadığı zaman gidebilir. Yağlı de. Artık teferruatiyim diyen diyoruz ki yani bazı yemeklerden dolayı tamam mı? İşte o zaman Ali Satt ve selam tuvaletini yaptıktan sonra ne yapıyordu Ali Satt ve selam? Tabii o zaman işte sabunun yokluğundan dolayı şimdi yani şu anda zamanımızda olduğu gibi değil de sabun yokluğu vardı ve biliyorsunuz toprak İslam ümmetinin nedir? Hayırdır. Taharetidir. Yer İslam ümmetinin mescididir Mescidi aynı zaman bırak. tamam mı? Aynı zaman temizlik temizlik yapmak için olan bir nesnedir. Burada Ali İsa ve ne yapıyor? Elini bu şekilde toprağa sürüyor veya otta toprağa alıyor olabilir, tamam mı? Böyle sürüyor veya otta toprağa alır, eliyle sabun gibi su, suyla beraber şöyle şey yapar. Ondan sonra o toprak emin olun. Barda biz tecrübe ettik, sabuna yani şey geçiyor. Var değil mi? Estağfurullah. Var yanlış anlaşılıyor. Efendim. Bar... Yanlış anlaşılır. Evet. Bar, bar dersen bar risk Bar bar, bar yani burada el bar burada e, şeyle gelir şeddeyle, şeddeyle gelir. -bar. bar demek yani çöl anlamına geliyor. Çöl, bar medle değil. Bar aynı zamanda iblisin şeytanlarından bir kelimedir. Bazı şahıslar ezan okudukları zaman diyorlar ki Allahu akbar buradaki bar kelimesi İmam Elbani diyor ki hada ismu min esme iblis. وَلَا يَجُوزُ لِلْمُؤَذَّنِ اَنْ يَمُدِّ الْبَاءِ بِالْاَلِفِ عِنْدَ الْاَذَانِ Bu diyor iblisin isimlerinden bir kelimedir diyor. Müezzin ezan okumak istediği zaman o bey elif ile çekerek met tabii yaparak caiz değildir. Orada sükun var. Tamam mı? Allahu ekbar. Burada biz bar dediğimiz zaman orada şedde var. Tamam mı? Yani burada Türkçe karşılığı çöl veya da sahra anlamına geliyor. Tamam mı? İşte burada Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Biz yani böyle çöllere çıktığımız zaman ben bunu bizzat tecrübe ettim. Emin olun. Yani sabuna şey diyor. Dört çekiyor. Dört, dört çekiyor. He inanki. <gülüyor> Hakikaten. Ama sabun olsa mesela sabun olsa mesela evlerde şurada burada o zaman toprağı kullanmakta bir beys yok. Bunu ne için? Aleyhisselatü Vesselam'ın dini temizliğe ne kadar önem verdiği öne sürüyor. Aleyhisselatü Vesselam Temizliğe çok önem veriyor. Onun için diyor ki aleyhissalatü vesselam kişi eğer diyor ümmetim için meşakkat olacağını bilmeseydim olmayacağını bilmeseydim ümmetime her abdestten önce ve her namazda ağızlarını veyahut da dişlerini misvak ile temizlemeyi emredecektim diyor aleyhissalatü vesselam. Dikkat ediniz. O kadar ki aleyhissalatü vesselam, şeye temizliğe önem veriyor ve bu elini toprağa sürmesi nedir? temizliğe önem vermesidir. Bulmastan tamam. Efendim? Ha, onu biz daha okumadık. Evet. Anabi Hurayra radıyallahu anhu, "En-nebiyü sallallahu aleyhi ve sellem qada hacetehu thumma istanja min Tur burada. Tur. Yani tur suyu alan bir kaptır. Ha. Artık deriden bir kap mıdır? Deriden bir kap, kap mıdır? Ee, çünkü o zaman biz biz köylüler biliyoruz bunu. Yani köylü olan bilir. Eski hayvanları kestikleri zaman ne yapıyorlar? Tulum, Tulum yaparlar, ha. değil mi? İçine ayran koyuyorlar, evet. su koyuyorlar, memne yapıyorlar falan. Ve burada biz görüyoruz bedeviler bu tavra su koyuyorlar, arabanın önüne koyuyorlar veya arabanın arkasında koyuyorlar. Çöl'e çıktıkları zaman hemen döküyor ondan kullanıyor. Çünkü bu deriden yapılan tor dedikleri türmüs'ten daha şeydir veya hatta normal garora'dan daha şeyden yani e, ibrikten yani soğuk suyu tutuyor. biraz soğuk tutuyor diğer şey, şeyler gibi sıcaklaştırmıyor. Onun için o zaman işte artık biz burada deriden Bakır midir, deriden daha başka bir alet midir uzak. efendim? Ben bunu e, amdet el bakırdan e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sallam. İşte Ali Yani de, bazı diyor, işte yani. burada burada atar alimler burada demişler yani e, özellikle e, Belül Maramin şerhinde Elbessem Bessem e, el Allah onlar razı olsun diyor ki burada diyor. Kimisi demiş ki bakırdır, kimisi demiş ki deriden yapılan bir tulumdur. Vallahu alem diyor. Yani biz de burada men, acizane dikkat ediyorsanız bazen bu tür şeylerde tam %100 cezmederek işte şudur demiyorum. Ben diyorum ki yani bir kap çeşidi diyorum acizane. <gülüyor> Çünkü e, bu hadisleri şerh eden alimler de cezmetmiyorlar. Tamam mı? Ancak bazı yerlerde Hani İsat Paşa selam zikre diyor. O zaman orada cezim yapılabilir. Çünkü %100 o anlaşılıyor. Ama böyle anlaşılır anla, anlaşılmaksızın söylen laflar burada ne yapmıyorlar cezim etmiyorlar. Ben de acizene bu tür şeylerde cezim etmiyorum. Diyor ki ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ art. Ondan sonra el ne yaptı? Böyle yere, yerdeki toprağı sürerek ne yaptı? Bu koku gitmesi için ve vesselam. İşte bu toprağın görevini gören şu anda nedir? sabundur. Veyahut da sabun, sabun bu tür izale edici çeşitlerdir. <gülüyor> tamam mı? Ve Müslüman elinden geldiği kadar tuvaletten çıktığı zaman Müslümana düşen yani İslam'a örnek edinerek e, orada sabun varsa ne yapması lazım? Sabuna önem vermesi lazım. Sabunlaştırır. Çünkü yani icabında o koku çok pisse bir kişinin yanına geldiği zaman hemen senden bir dışkı kokusu gelir. Öyle değil mi? Yemek yiyeceğin zaman kaldırdığın zaman mesela e, koku gelir ve da baş arkadaşın o kokuyu alır. O zaman senden bu kokunun geldiği zaman yanlış, yanlış anlar. Ha o zaman Ali Satt bunu yaptığı sahne diyor ya Allah Celle Celaluhu "Lekad kana lakum fi Rasulillahi usvetun hasene" ila akhir el ayet. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi bizim için her konuda örnektir. Tamam mı? Bütün fiillerinde ve sözlerinde bizim için en büyük örnektir ve her Müslüman'a düşen görev ayet ve semey örnek edilmesidir özellikle ilim talebeleri ve davetçiler. Hada Allahu alem ve sallam